Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Cuma Cuma kitabı 1. Cumanın farz olması yüce Allah'ın şu kavri sebebiyle dir babı. Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrıldığı zaman hemen Allah'ı zikretmeye gidin. Alışverişi bırakın.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 bir tavuk ile sadaka etmiş gibi. Beşinci saatte giderse bir yumurta tasattur etmiş gibi olur. İmam hutbeye çıkıncadan melekler hazır olur. Zikri yani hutbeyi dinlerler. Beşinci bab. Ebu ben Yahya İbni Kesir'den ona Ebu Seleme'den O da Ebu Hureyla Radiyallahu anh'dan etti ki O şöyle demiştir. Ömer, Cuma günü hutbe irat etmekteyken mescitte bir zat girdi. Hemen Ömer, namazdan alı konuyorsunuz dedi. O zat, ancak ezanı işitip abdest aldım, başka iş yapamadım dedi. Ömer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi Cuma gittiği Cuma'ya gittiğinde yıkansın buyurduğunu işitmedin mi dedi. Altı. Cuma için yağ sürünmek bağlıdır.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 Kardeşim Abdurrahman İbn-i Be Bekir yanında misvaklanmakta bulunduğum bir misvak olduğu halde odama girdi. Resulullah o Abdurrahman'a baktı. Bunun üzerine ben Abdurrahman'a ya Abdurrahman şu misvakı bana ver derim. O da misvakı bana verdi. Ben Abdurrahman'ın dişlerine sürtmekte olduğu yeri kırıp ayırdım. Sonra da misvağın yeni ucunu çiğnedim ve misvağı Resulullah'a verdim. Resulullah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 O sırada ben de Vadil Kurada İpli Şah'ın yanındaydım. Ruzeyk mektubunda yanındaki işçilere burada cuma namazı kıldırmamı münasip görür müsün diye soruyordu. O sırada Eyle valisi bulunan Ruzeyk yine o sırada vilayet içerisinde bir arazi üzerinde gıraatla meşgul bir amil idi. Orada Sudanlı ve başkalarından olmak üzere bir cemaat vardı. İbn-i cevap yazdı, okudu da ben de işittim. İbn-i cevabında yanındakilere cuma namazı kıldırmasını Ruz'a iki emrediyor ve ona Salim'in kendisine tahtis ettiği şu hadise haber veriyordu. Abdullah İbni Ömer şöyle diyordu, ben Resulullah'tan işittim, o şöyle buyuruyordu. Her bireriniz çobandır ve her bireriniz elinin altındakilerden sorumludur.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 İbni Abbas Cuma için nida edildiği zaman alışveriş akitleri haram olur demiştir. Ata İbn ebi Rabah da ezanla beraber bütün sırayı hareketlerinin devamı haram olur demiştir. İbrahim İbn Saad da Ruhri'den Cuma günü meydan ezan okuduğu zaman yolculuk halinde bulunan kimse ezana işitirse o Cuma namazında hazır bulunması müstahap olarak.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 Neif şöyle demiştir. Ben Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'den şöyle dediğini işittim. O minber üzerinde oturmuşken Müezzin ezan okudu da Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Muaviye Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Müezzin eşkeden la ilahe illallah dedi Müaviye de ben de buna şehadet ederim dedi. Müezzin eşkeden la ilahe dedi Muaviye'de.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 Şüneyman İbn Bilal Yahya İbn Sa'id'ten şöyle dedi. O şöyle demiştir. Bana enes İbn Malik'in oğlu Ubeydullah'ın oğlu Hafs haber verdi ki kendisi Cabir İbn Abdullah'dan ışıkmıştır. Bize Adem İbn Ebi İyak'tan senip şöyle dedi. Bize İbn Ebi Zihri'den. O da Salim'den. O da babası.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 İbn-i da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Bize Hişam i̇bn Ur ve tahtis edip şöyle dedi. Bana Fatıma bin Timuruz'da Ebu Bekir'in kızı Esma'dan haber verdi. Esma radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Ayşe'nin yanına girdim. İnsanlar namaz kılmaktalardı. Ben insanların bu halinde de dedim. Ayşe'nin güneş tuttuğunu anlatmak için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 bu şekli Hişam şöyle dedi. O Muhammeddir. O Allah'ın resulüdür. O beyyibeler ile hidayet getirdi. Biz de ona iman ettik. Davetine icabet ettik. İzine uyduk ve onun tamamı ve tasdik edemedik diyecek. Bu cevap üzerine o kimseye ya da iyice uyu. Biz senin o zata inanmakta olduğunu katiyetle bilmekteyiz denilecek. Ama münafık yahut şüpheci olan kimseye gelince yine Hişam Terdikli söyledi ona da senin bu adam hakkındaki bilgi nedir denilecek da ben bilmiyorum insanların bir şey söylediklerini işittim ben de söyledim diyecektir. Hişam söyle, şöyle dedi yemin olsun bu kızı Fatıma bunları bana söylemiş ben de aynı ezberlemişimdir şu kadarı ki Fatıma'nın katı söylemediği bir şeyleri ezberlemedim.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 Kelabına beden kırmızı develere malik olmayı gönlüm istemez demiştir. Bu hadisi rivayet etmekte Yunus İdli Ubeydullah İdli Cinar El Ati onu mutabihat etmiştir. Bize neis ukayeden o da İdli Şahap'ta tahdis etti. İdli Şahap şöyle demiştir. Bana Urve haber verdi. Ona Ayşe radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 Amma abadı dedi ve muhakkak ki dün geceki durumunuz bana gizli olmadı. Lakin ben gece bazı üzerinize farz olun da sonra aciz olursunuz diye endişe ettim bu yazı. Yunus İbni Yazıd el-Eyl'i er bu hadisi rivayet etmişte Ukay'la mutabahat etmiştir. Bize Ebu Yemen tahsis edip şöyle dedi.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 ona da babasından Ebu O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amma'a bazı dedi diye rivayet etmekte Ebu Muameyi ile Ebu Hasan Zuhriye mütabihat etmektedirler. Muhammed İbni El-Adeni ise Zuhriye Zuhriye bin Uyayn'dan sadece Amma'a bazı lafzında mütabihat etmiştir. Hadisin tamamında değil. Zuhri şöyle demiştir bana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 Peygamber sallallahu, aleyhi, İbn Abbas şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün omuzu üzerinde büyük bir ridayet sarınıp bürünmüş olarak ve başını boz bir sarık ile bağlamış olduğu halde minbere çıktı. Bu hitap etmek için minbere son oturması oldu. Allah hamd ve sena etti sonra da ey insanlar yakınıma gelin buyurdu. Sahabeler ona doğru toplandılar. Ondan sonra da Resulullah amma abadu diyerek şöyle buyurdu.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 hutbe esnasında elleri kaldırmak babı. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü hutbe yapmaktayken bir lan ayağa kalktı da ya Resulallah. At sünleri helak oldu. Davar sünleri helak oldu. Allah'a bize yağmur vermesi için dua ediverdi dedi. Bunun üzerine Resulallah iki elini uzattı ve dua etti. 34 Cuma günü hutbe esnasında yağmur duası babı.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 enesinden ile göre yahut bir başkası ayağa kalktığında, ya Resulallah binalar yıkıldı, mallar boğuldu. Bizim için Allah'a dua et. Bunun üzerine Resulallah iki elini kaldırdı da Allah'ın da havaleyle ve aleyna Allah etrafımıza yadır üzerimize değil diye dua etti. Bunun üzerine, bunu söylerken eliyle hangi cihette bunu işaret ediyor idiyse orası açıldı.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 Cuma namazından sonra ise mescitten kendi evine dönmedikçe namaz kılmazdı. Lakin evine dönünce iki rekat sulardı. 39. Yüce Allah'ın şu kavli, babı. Artık o namaz kılınca yeryüzüne dağılın, Allah'ın fadlarından arayın. Cuma suresi 10. ayet. Sehni Müstadlanyallah'a şöyle demiştir.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 Gündüz istirahatı Cuma namazından sonradır Babı. Bize Ebu İshak El-Ferazi Hümeytler hadis etti. O şöyle demişti. Ben Eres radıyallahu anh'dan işittim. Bizler Cuma'ya erken davranır. Namazdan sonra da gündüz istirahatı yapardık diyordu. Seyyid radıyallahu anh. Bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Cuma namazı kılardık. Kaybuna yani gündüz istirahatı ondan sonra oluruz dedi.